Çocuk Bahçesi Müzik Küçük Dostlar Son Bölüm Müzik Yazan Sesil Obri Radyoya uygulayan Vedat Yazıcı Yöneten Yalın Tolga Efekt Mehmet Turgut Müzik Dünya sanatçılar anlatan Can Gürzap, Filip Nezih Alataş, Don Vasco Ejder Akışık, Diogo Semih Sergen, Carlito Sungun Babacan, Petro Mehmet Ali Erbil, Fernando Haydar Gültepe, Perpetua Macide Tanır, Birinci Adam Kazım Akşar, İkinci Adam Muammer Çıpa. Ailesi ve sevgili atı Poli ile birlikte çiftlikte yaşayan Carlito, Beyaz Ebekiler. Burada çiftlik sahibinin deniz kazası geçiren oğlu Philip ile karşılaşır. Filip, Akamber denilen değerli bir madenin yerini bilmektedir. Kazada belleğini yitirdiği için hatırlayamamaktadır. Amcası Don Diogo'nun iki adamı Filip'i izleyip amberin yerini öğrenmeye çalışmaktadırlar. Tehlikede olan Filip'e Carlito ve arkadaşları yardım ederler. İki adamın peşine düşerek Filip'i kurtarırlar. Don Diogo çiftliğe gelir. Çocuklar Filip'i balıkçı köyündeki başka bir eve saklarlar. Bir öyle vakti, Poli ile evden uzaklaşan Filip'i iki adam yakalarsa da bilinmeyen bir atlı Filip'i kurtarır, adamları bağlar ve çocuklara bir notla durumu bildirir. Çocuklar bağlı bulunan iki adamı çiftliğe götürürler. Sonra da Filip'i daha güvenli olur düşüncesiyle ırmak kıyısındaki boş bir sandala taşırlar. Filip yalnızken sandalın ipi kopar. Kıyıdan uzaklaşmaya başlar. Bilinmeyen atlı yine onu kurtarır. Sandala bıraktığı mektupta... ...çocukların Filip'a alarak Don Vasco'nun Santarem'deki eski evine gitmelerini ister. Santarem kentinde büyük boğa güreşleri yapılacaktır. Bilinmeyen atlı mektubunda güreş alanında onlara kendini tanıtacağını da belirtir. Çocuklar Santarem'e giderek Don Vasco'nun evini bulurlar. Ertesi gün yapılacak boğa güreşlerini izlemek için geceyi bu evde geçireceklerdir. Bilinmeyen atlı eve bıraktığı mektupta... Çocuklardan kapıyı kesinlikle kimseye açmamalarını ister. Çocuklar, ben Perpetua. Çabuk kapıyı açın. Ay yaşasın, Perpetua geldi. Hey Petro, sakın kapıyı açma. Bilinmeyen aklının sözünü tutmalıyız Ama canım gelen yabancı değil ki Perpetua hala sesini duymadın mı? Poli'yi duymuyor musun? Ne var bunda? Hoşnut olduğu için kişniyor Poli kuşkulandığı zaman da kişner Pencereden bakmak yeter ee, O da doğru ya Hiçbir şey görünmüyor ee, İşte işte atkısıyla eşarbı görünüyor Evet Evet bunlar Perpetua hala'ya ait Kapıyı aç Petro Olur. Çocuklar Elbeti o hala değil bu Sakın sesinizi çıkarmayın Size bir şey yapacak değiliz Bizim işimiz Filip'le Sakın korkma Philip. İmdat Poli imdat <gülüyor> olur bırakın Hastal size bir şey söyleyemez Kodo al bu ikisini öteki odaya kapat Peki Çino B Bırak beni diyorum bırak, bırak sesler adam. Şenini tutacak mısın sen Yapacağımız bir şey yok Petro boşuna nefes tüketme <gülüyor> Ha şöyle söz dinleyen çocukları severim ben. Ne olur bırakın beni Poli! Poli Söyle bakalım Filip Babanın sakladığı ak amber nerede Bilmiyorum hatırlayamıyorum Yalan söylüyorsun Konuşacak mısın yoksa konuşturayım he? Sen <gülüyor> bana bırak onu Konuşturmasını bilirim Aa! Nasılsın çocuğum Sen kimsin nereden çıktın Aa, Yüzünde maske var Karışma işimize hadi Gidecekmişsiniz yoksa Aa, bırak, bırak diyorum Elimi koparacaksın be Hadi Chino, kaçmaktan başka çaremiz evet, yok hadi. Size çok teşekkür ederim Her şey yolunda hey, Çocuklar gelebilirsiniz Adamları kapı dışarı ettik Çok korktum mu Filip Korktum ya ee, Şey bayım Bize kim olduğunuzu göstermeyecek misiniz Artık gitmeliyim Sürgüyü ardından çekin ve sakın kimseye kapıyı açmayın bu size iyi bir ders olmuştur umarım Güzel güzel uyuyun Sabah saat sekizde güreş alanında buluşuruz Hey çocuklar Bakın bakın Bilinmeyen atlı alana giriyor. İşte orada. Çizmelerinden ve mahmuzlarından tanıdım. Yüzü görünmüyor. Yine maskesini takmış. Sardoğal yerinde duramıyorum. Tam arkasında da Alfonso ile Herrico var. Oh, Don Flip. Seni burada bulacağımı hiç ummuyordum. Don Diogo? Siz, siz ne arıyorsunuz burada? Korkma Filip. Şöyle yanına oturup güreşleri izlemek istiyorum. Sakın Filip'i sorularınızla rahatsız etmeye kalkmayın. Vay vay vay vay vay. Ne zamandan beri çocuklar büyüklerin işlerine burunlarını sokmaya başladılar? Yeğenimle istediğim gibi konuşurum, anlaşıldı mı? Ee Filip. Söyle bakalım. Artık Ak Amber'in gerini hatırlıyorsun, değil mi? Hayır, hayır. Bana öyle bakmayın. Korkuyorum korkuyorum Filip'i rahat bırakın Don Diego. Onun üzerinde hiçbir hakkınız yok Sizden daha fazla hakkım var Yüzbaşı Fernando Ben Filip'i korumakla görevliyim Kime karşı amcasına mı Şunu bilin ki Filip'in amcasına karşı korunmaya ihtiyacı yok Kim bilir belki de vardır Hayal kurmayın Yüzbaşı Filip'i size bırakacak değilim Ne de olsa hayatta kalan tek akrabasıyım Yasalar bile benden yana Yasalar haktan yanadır Don Diego. Bakın karşılaşma başlıyor Bizim bilinmeyen atlıyla boğa alana girdi Boğa saldırıya geçti oh, Tanrım Yürü Filip gidelim buradan oh, Hayır hayır sizinle gelmek istemiyorum Çocuğu rahat bırakın Don Diego. Karışmayın işime yürü Filip yürü diyorum Sizinle gelmeyeceğini söyledi Şuraya bakın Boğayla nasıl da dövüşüyor. Boğalarla böylesine dövüşebilecek bir tek insan tanırım Saçmalamayın Ölüler geri dönmezler Doğru ölüler geri dönemezler bok oh, oh, kötü saldırdı oh, Maskesi düştü Bizim bilinmeyen atlımızın maskesi düştü Baba Babacığım Hayır Olamaz İmkansız bu Görüyorsunuz ya hayal kurmuyordum Don Diogo Biliyordum demek Doğrusu iyi oyun oynandı bana Yaşasın Donbasko yaşıyor Yaşıyor Bu oyun yedi <gülüyor> babacım, babacım Artık sana kimse kötülük yapamaz film Çocukluğumdan beri son sözü hep o söylemişti Oyunu bu kez de yine o kazandı no, Gidiyor musunuz? Gitmeyip de ne yapacağım Abimin karşısına çıkacak yüzüm mü kaldı? Keşke böyle kötü davranmasaydınız Aklınıza gelen soruları cevaplamaya hazırım Bir düşte yaşar gibiyim Başımızdan geçenler öyle olağanüstü şeyler ki Keşke annem de yanımızda olsaydı Annenin Lizbon'da olduğunu söylemiştim Philip. Henüz tam olarak iyileşmedi Ama seni görür görmez toparlanır Onu getirmeye ben de seninle gelebilir miyim? Elbette Filip Annen uzun zamandan beri seni bekliyor Bir bilseniz Don Vasco Eşinizi ve sizi gemide ne kadar çok aradım Gemide yangın çıkınca karım kamarada kaldı Ben ona gidiyorum bizi beklemeyin bir kurtarın onu size emanet ediyorum Diye bağırdığınızı hala işitir gibiyim Sonra sonra o korkunç patlama Filip'in bacağına bir kalas düştü Onu kucakladığım gibi sandalla denize inmeyi başardım O anda eşinizle birlikte yanıp gittiğinizden Hiç kuşkum yoktu Senden ayrıldıktan sonra karımı güvertede buldum Hemen ardından patlama oldu Gemi sulara gömülürken bir kalas yardımıyla Su üstünde durmayı başardık Karım yanıklar için içindeydi ben de çok kan kaybetmiştim. Sonrasını hatırlamıyorum. Kendimize geldiğimizde bir balıkçı evinde bulunuyorduk. İkimiz de haftalarca ölümle savaşmışız. Bizi Flora Adası açıklarında kurtaran balıkçı deniz kazasından habersizdi. Kim olduğumuzu bilmeden karısıyla birlikte günlerce bize bakmış, sabırla konuşmamızı beklemişti. Akan birin sırrını şimdi hatırlıyorum. Sahim Philip. Öyleyse şu ünlü hazine hakkında bildiklerini anlat bize. <gülüyor> Böyle bir hazine yok. Yok mu? Nasıl olur? Yok. Bu babamla birlikte uydurduğumuz bir oyundu. Bravo Philip. İşte bu kez tam olarak belliğine kavuştuğunu kanıtladın. Evet. Annemi güldürmek için birlikte uydurduğumuz bir oyundu bu. Bir gün bu oyunu bize davetli olan Don Diego amcayla yüzbaşı Fernando'nun yanında oynadık. Galiba amcam bunu fazlaca ciddiye aldı. Ee, peki Philip, nasıldı bu oyun? Ee, oyuna hep Philip başlardı. Baba Beni ıssız adaya ne zaman götüreceksin? Hı, büyüdüğün zaman Philip. <gülüyor> bana adada neler bulunduğunu anlatsana. Ağaçlarla bir mağara ve bir de hazine var. Yani pek çok altın ve değerli taş mı? Ha, hayır, çok değerli ve az bulunan bir şey. Akamber. Akamber ne işe yarar? Esans yapmaya oğlum. Benim adada dağ gibi akamber var. Dağ gibi akamberi bana versene. Ne yapacaksın? Hı? Anneme bir milyon fıçı esans yapacağım. <gülüyor> Ben bunu söyleyince annem ne kadar çok gülerdi Hatırlıyor musun baba Evet ama kardeşim Diogo gülmedi Söylediklerimize inandı Doğrusu ben de inandım Güzel bir oyun oynamışsınız Demek bütün bu gürültü patırdı küçük bir şaka yüzündendi <Gülüyor> Bereket <Gülüyor> versin biz buradaydık Poli ile birlikte hepinize çok şeyler borçluyum çocuklar Aa, Biz görevimizi yaptık Vasco amca Don Vasco Burada bulunduğunuzu neden bana haber vermediniz Anlatayım Perpetua Oğlumun hastanede olduğunu öğrendim Hemen yanına gittim Doktorlardan oğlumun deniz kazasının yarattığı şokla belleğini yitirdiğini... ...ama çok şiddetli başka bir şokla belleğine yeniden kavuşabileceğini öğrendim. Philip'i hemen görmek istemedim. Çünkü bunun bir yararı olmazdı. Çiftliğe gelip Zeka ile konuştum. Bilinmeyen atlı olarak Philip'i korumaya karar verdim. Arkan dönükken sana saldıran boğayı görünce... Artık her şey bitti. Bunları bir daha hiç düşünme. E, o iki adamla Don Diogo amcayı cezalandırmayacak mısınız? Hayır Carlito. İki adam zaten akılsız acınacak durumdalar Bir hiç uğruna didindiler Çektikleri yeter Kardeşime gelince onu bağışlıyorum Baba Ne var Filip Bir fikrim var Neymiş bakalım Şu bizim ıssız ada vardı ya Evet O bir düş değil Gerçekten var Ya öyle mi? Nerede? Tayo ırmağında birçok ada var Elbette bunlardan biri ıssızdır <gülüyor> Anlaşıldı Eee sonra? Önce Lizbon'a gidip annemi alırız Sonra da güneşli güzel bir günde hep birlikte ıssız adayı aramaya çıkarız. Oy, yaşasın. yaşasın. Aman çocuklar beni götürmeyin. Götürseniz bile ıssız adada bırakın. Çok yoruldum. Oh, oh, ben de Dostlar Oyunumuzun son bölümünü sunduk Gelecek programda bir başka oyunda Buluşmak umuduyla